''De ki her kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.''